1446 Ali bin Rabia'dan şöyle demiştir. Ali'yi gördüm, binmesi için kendisine bir binik getirildi. Ayağını üzengiye koyduğu an üç sefer Bismillah dedi. Bineğin sırtına oturup doğrulunca da Elhamdülillah dedi. Ve Zuhruf 13 ile 14. ayeti okudu. Bize bu beniti veren Allah ne yücedir. O bu imkanı bize vermeseydi biz onu kullanamazdık. Doğrusu dönüp dolaşıp yine ona varacağız. Sonra üç sefer Elhamdülillah dedi. Üç sefer Allahu Ekber dedi. Ve ey Rabbim ne yücesin. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan sadece sensin. Sen dedi. Amin Yarabeyim. Sonra güldü. Bunun üzerine ben ey müminlerin emiri, neden güldün dedim şöyle dedi aleyhissalatü vesselam'ı gördüm benim yaptığımı yaptı ve gülümsedi bende niçin güldün ey Allah'ın resulü dedim Allah kulunun Rabbim günahlarımı bağışla günahları senden başkası bağışlayamaz demesinden hoşlanır buyurmuştur evet Rabbim günahlarımızı bağışla günahları senden başkası bağışlayamaz. 3447 İbni Ömer'de ve Vesselam yolculuğa çıkacağında binitine biner, üç sefer tekbir getirir ve Zuhruf 13 ve 14. ayetleri okuldu. Bize bu biniti veren Allah ne yücedir. O bu imkanı bize vermeseydi biz onu kullanamazdık. Doğrusu dönüp dolaşıp yine ona varacağız. Sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım, bu yolculuğunda senden sana itaat ve kullukta yine sana karşı teslimiyet içinde olmayı dilerim. Razı olacağım amelleri yapmayı dilerim. Allah'ım, yolculuğumuzu kolay getir. Uzakları yakın eyle. Yolculuğumuzda arkadaşımız sensin. Çoluk çocuğumuz hakkında vekil sensin. Allah'ım, bu yolculuğumuzda da bize arkadaş ol, çoluk çocuğumuz hakkında da vekil ol. Yolculuk bitip eve döneceğinde ise döndük, inşallah hatalarımıza tövbe ediyoruz, sadece Rabbimize hamd ediyoruz. Amin Ya Rabbi. 3448 Ebu Hureyla'da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kişinin duası reddolunmaz. Nazlumun, misafirin ve yolcunun, ana ve babanın çocuğuna yaptığı duadır. Buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Böyle bir hallerle karşı karşıya geldiğimizde duayı çoğaltalım. Tabii ki her halükarda dua eden insan orada da duayı unutmaz. 3449 Ayşenemiz'den Allah Resulü'nün Selahı ve rüzgarın şiddetli estiğini görünce Allah'ın bu rüzgarın hayrını, taşıdığı şeylerin hayrını, gönderdiği şeyin hayrını senden ister. Bu rüzgarın şerrinden, taşıdığı şeyin şerrinden ve gönderildiği şeyin şerrinden sana sığınırım. Derdim. Amin Ya Rabbim. 3450 Ömer bin Hattab'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gök gürültüsü veya şimşek paraltısı görüldüğünde şöyle dua ederdi. Allah'ım bizi gazabınla öldürme, azabınla bizleri yok etme, bize her zaman afiyet ver. Böyle bir afetle değil, tabii ölümle bizi öldür. Amin Ya Rabbi. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hilal'i gördüğünde de şöyle dua ederdim. 3451 Talha bin Ubeydullah naklediyor. Allah'ım bu ayı bizim üzerimize bereket, iman, selamet ve İslam üzere doğdur. Ey Hilal benimle senin de Rabbin Allah'tır. Amin ya Rabbi. 3452 Muaz bin Cebel'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkelenen, kavga eden insanlara ben öyle bir kelime biliyorum ki o kelimeyi söyleyen insanın öfkesi muhakkak geçer. Bu Euzubillahimineşşeytanirracim demektir buyurmuştur. Evet. Allah kızdığında şeytanın şerrinden Allah'a sığınan usanma kullardan eylesin. 3453 Ebu Said'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır. Allah'a hamd ve gördüğünü anlatsın. Tamam. Hoşlanmadığı bir rüya görürse bu şeytandandır, onun şerrinden Allah'a sığılsın. Ve onu hiç kimseye anlatmasın, böylece o ona zarar vermez. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, rüyayı anlatırken, rüyanın üç bölümü olduğunu, birinin Allah'tan geldiğini, birinin şeytanın divası olduğunu ve birinin de kişinin gündüz kurup gece bilinç altından kendisini meşgul ettiğini söylemiştir. Eğer biriniz hoşlandığınız bir rüya görmüşse bunu sevdiğiniz ilimli insanlara anlatın. Ve yordurun, hayra yordurun. Çünkü rüya kuşun ayağına bağlanan bir kısmet gibidir. Neye yorulursa ona çıkar demiştir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Geçmiş ümmetlerde kendisine ilham edilen birçok insan vardı, ama artık bu kesildi. Eğer aranızda bir peygamber gelecek olsaydı diyor benden sonra o Ömer olurdu diyor. Artık mübeşşirat kaldı diyor. Sahabeler ey Allah'ın resulü mübeşşirat nedir diyor? O müminlerin gördüğü salih rüyadır diyor. Rabbim biz onlardan kalsın kardeşler kişi Müslümanlık sıfatını yakaladığında elinden ve dilinden emin olunduğunda rüyaları bile artık emindir, sadıktır. İşte böyle hayırlı bir rüya gördüğünüzde bunu diyor anlatın, yordurun. Ama sizlere eziyet veren, garabet getiren, kulum cinsinden, kabus gösteren bir şey varsa bu şeytandandır. diyor. Bunu da anlatmayın aleyküm selam ve en çekip üç kere solunuza tükürün hala etkileniyorsanız kalkıp iki rekat namaz kılın ve bunu kimseye anlatmayın diyor. hatta bu türlü rivayetlere baktığınızda kardeşlerim sahabe Allah kendisinden razı olsun gece rüyasında kafasının koparıldığını önünden top gibi yuvarlandığını ve kendisinin de arkasından koştuğunu görüyor bunu anlattığında şuna bak diyor. Şeytan onunla oynamış, gelmiş bir debini bize bunu anlatıyor diyor. Evet. Kardeşlerim şeytan hiçbir zaman uyumaz. İnsanı gündüz sürekli meşgul ettiği gibi rüyasında da meşgul edebilir. O kovulmuş, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış o şeytanın şerrinden Allah'a sığınabı. Allah ondan da, avanelerinden de bizleri uzak kalsın. 3454 Ebu Hureyre'den, insanlar ilk meyveyi elde ettikleri zaman onu Allah rışığına getirirlerdi. Ani S.A.V. onu eline alır, şöyle bakar, dua eder. Allah'ım meyvenizi bereketli kıl, memleketinizi bereketli kıl, ölçeğimizi bereketli kıl. Allahım İbrahim senin kulun, dostun, peygamberindir. Ben de senin kulun, peygamberinin onun Mekke hakkında yaptığı duanın benzerini ben de Medine için yapıyorum derdi. Sonra İsraat Reisinin meyveye bakar, gözünün önüne getirir. Orada bulunan en küçük çocuğu çağırır ve meyveyi ona verirdi. 3455 İbn Abbas'tan ben ve Halid bin Velid aleyhissalatü vesselam'dan beraber Meymune'nin yanına girdik. Meymune bize bir süt kap getirdi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ondan içti. Ben onun sağındaydım. Halid solundaydı. ve selam bana içme sırası senin. Ancak istersen bu hususta Halid'i kendine tercih edebilirsin dedi. Ben de senin arttığın süt için başkasını kendime tercih etmem dedim. Sonra aleyhissalatü vesselam, Allah bir kimseye bir şey yedirirse, Allah'ın bu yiyeceği bize mübarek kıl ve bize bundan hayırlısını yedir desin. Amin Ya Allah kime süt içilirse, Allah'ın bu sütü bize faydalı kıl ve bundan bize bol ver desin. Amin Ya Rabbi. Sonra aleyhissalatü vesselam, Sütten başka hem yiyecek hem de içeceğin yerini tutan bir şey yoktur buyurmuştur. Kardeşlerim daha önceki batlarda gördük. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üç şeyi reddedilmez diyor. Birisi güzel koku, birisi süt, birisi de oturman veya dayanmak için sana ikram edilen yastık bu üçü verildiğinde o reddedilmezdir. burada da sütten bahsedilirken onu içerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bu sütü bize faydalı kıl bundan bize bol ver diye dua edin buyurmuştur Allah tutanlardan eylesin Rabbim şeytanın vesvesesinden iyi bizleri korusun eee Tirmizi'nin kitabı misalde şöyle bir rivayet gelir: sorumuza binaen değil. Zekeriya oğlu Yahya, Rabbim'den aldığı beş şeyi, İsrail oğullarını anlatırken, Allah size diyor beş şeyi emreder. Bunlardan diyor bir tanesi, Allah'ı anmaktır diyor. Allah'ı anmanın da misali şöyledir diyor düşman diyor sizi kovalasa evet yani Allah Resulü duasız hiçbir şey yapmamış çünkü dua tevhidin özüdür evet Tirmizi Allah'ı anmanın misali de şudur diyor sizi diyor düşman kovalasa ve ondan kaçıp sağlam bir kaleye sığınıp kapısını kapayıp nasıl ondan korunursanız işte Allah'ı hatırlamak da, Allah'ı anmak da, şeytandan diyor, Allah'ın kalesine sığınmaktır diyor. Ben Allah'ı tavsiye ederim. Düşünün, bir kızgınlık anında, ömru çek, kovulmuş şeytanın, rahmetten uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor. Veyahut, namaz kılarken, sana gelip de sağa bak, sola bak, şunu yap, bunu yap dediğinde ve sana ne okuyacağını şaşırttığında ne diyor? Eûz'u çek, yine Eûz'u çek. Kafanı sol tarafa, sol omuzuna doğru çevir ve üç kere tu, tu, tu diye tükür diyor. Bak hep Allah'a sığınma. Sadıklarla birlikte olma. Devle dikkat etme. Yani sidik sıçlantısından sakınma. Günahlardan uzak durma. Takvalı olma, sadıklarla beraber olma, dili hep Allah'ın ismiyle ıslak tutma, kalbi her türlü lekeden, kirden, pastan, arındırma, cilalı tutma, hayır hasenatta bulunma, hastayı ziyaret etme, açları duyurma, susuz olana kandırma ki bunların yanı başında Allah'ı bulursun. Bir garibanı doyurduğunda sana yaptığı duayı yakının, akraban, tanıdığının yaptığı dua gibi olmaz. Bir garibana kendi yemeğinin artığını bile versen inanın en lezzetli yemeği yemesinden daha lezzetli yer. Bir hastayı ziyaret ettiğinizde onun yaptığı dua normal ziyaretlerden yaptığı duadan çok daha fazladır suçus kanmış birisini düşünün çöldeki bir köpeğin kuyunun etrafında dolaşırken etini satan bir kadının kuyuya inip ayakkabısıyla su getirip onu sulaması onun mağfirete uğramasına sebep Allah haktan ayırmasın yani yapılan her amel hayırlı amel insanın şeytanın ressesinden korunmasına sebep evet yalnız kalmayın. Çünkü şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir diyor. Düşünün bir Musa Aleyhisselam dahi, Ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz. Kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl. Ne yapalım? Seni çok çok analım. Çok çok zikredelim diyor. Amin. Ecmai. Tamamen bağlılık, itaat, zikir, şükür, Evham, tevekkül, kardeşlik insanı vesveseden uzaklar. E, ben de vesvese hiç yoktur kardeşler. Çünkü uğraşacak vaktim yok. Ama o kadar insan tanırım ki, hakikaten evhamlıdır, titrektir, vesveselidir. Bakar şaşırırım. E, durumuna göre onlara nasihat de bulunurum. Bazı arkadaşlar da abi elimi bir yıkayabilir miyim? Tabii yıkayabilirsin. Maksud sorarım, niye yıkadığını öğrenmek için? Yeriye mi dokandın? Elinde pislik mi? Yok abi, gelirken dolmuşta demirden tuttum. Veya elim kapıya değdi. Veya cama dokandım. Bu kadar evhamlı insanlar vardır. Onların sırf bu duyguları bitsin diye, bak ben sabah namazını kılıp dükkana doğru geldiğimde, çöpleri karıştıranları gördüm. İnanın o elinin pisliğiyle tiksinerek baktığınız o varillerden ekmek kırıntılarını alıp hem de öyle bir iştahla yiyorlar ki bir görseniz herhalde ellerinizi de yıkamaktan vazgeçersiniz dedi. Hakikaten böyle birçok insanın ben bıraktığını gördüm. Çünkü bunlar boş kuruntudur. Neden biliyor musunuz? Kalpler üç türlüdür kardeşlerim. Bir sıhhatli diri kalpler vardır ki bu tevhid ehlinin kalbidir. Şeytan buraya kolay kolay giremez. Öyle kalpler de vardır ki ölü kalplerdir, kapkara. Rabbim bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Ne görür, ne işitir, ne de nasihat fayda verir. Ama öyle kalpler de vardır ki hastalıklıdır kardeşlerim. Bunların da misalini verirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki diyor dikilen o fasulyelere su geldiğinde yeşerir, daha durursa diyor, iyilik gördüğünde ona hemen meyleden, nasıl ki bir yaranın etrafı kaptığı mikroptan cireyet bağlar, kabuk bağlarsa Günahı gördüğünde de ona meyleden kalp hastalıklı kalptir Tedaviye ihtiyacı vardır. Tedavi de ancak Allah'ın kitabı ve sünneti ve onun yoluylandır kardeşlerim. Allah cahillerden yüz çevirmeyi, sadıklarla beraber olmayı, boş şeylerden, kuruntulardan uzak olmayı bizlere nasip etsin. Öyle insanlar vardır ki Namazım oldu mu olmadı mı? Abdestim var mı yok mu? Acaba busul ettim mi etmedim mi? Yenlendim mi? Ses geldi mi? Koku geldi mi? Birçok şeylere girer. Bakın bunlardaki gelen bütün misallere bakın. Ey Allah'ın Resulü ben abdestim bozuldu mu bozulmadı mı e, bilemiyorum. Ses ve koku duymadıkça abdestinizin olduğuna hükmedin diyor. Yani vesveseyi, evhamı götürecek her türlü nasihati yapıyor. İslam'da hep bir yakınlık vardır. Teslimiyet vardır. Evham, vesvese yoktur. Ama şu da vardır kardeşlerim, bakın. Ebu Kureyre geliyor, diyor ki Ey Allah'ın Resulü, diyor. İçime, diyor, kalbime öyle şeyler geliyor ki ama şunlar var ya, diyor. asabı gösteriyor. Bunların diyor, diline düşmekten bunları söyleyemiyorum, diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin diyor onları dillendirmemen müminliğinin alametidir diyor. Yani her insana şeytan bir şekilde gelip musallat olur kardeşlerim. Mesela bir sabah namazını kılmak için kalktığınızda bir abdest baplarını okuyorsun. Ne diyor? Burnuna üç kere dolu dolu su ver ve sümkür. Çünkü şeytan orada geceler diyor. Bunların hepsi önemli kardeşlerim. Ezan okunduğunda semanın ta sonuna kadar kaçar. Yerlenerek diyor, duymamak için diyor. Ezan bitti mi tekrar gelir sana musallat olur. Sırf örnek olsun diye veriyor. Biraz daha otur, sonra kılarsın. Namazı son vaktine kadar bırakır diyor. Başka? Çabuk çabuk kıl, bak vakit çıkıyor. Namazda Allah'ı az ciprettirirdi. Birinin seni diyor izlediğini görünce namazını güzelleştir. Bak sana bakıyor. Şöyle yap, böyle yaptı. Birçok vesvese verir diyor. Bunlar var değil mi? Bak bunlar hep nifak alametidir. En hayırlı namaz amel vaktinde kılınan namaz. Namaza güzel dikkat etme. Tadili erkanda bulunma. Allah'ı çok zikretme. Bunlar iblisi. Bizden ne yapar? Veya namazda düşünün parmağı hareket ettirip gözü de ondan ayırmama şeytana demir bir kamçıdır diyor. Demir bir kamçıdır diyor. Demek ki emredilenleri öğreneceğiz, hayata geçireceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün gülüyor. Ömer geldiğinde neden güldü? Ne Allah'ındır sorudur. Sen gelene kadar şeytan buradaydı diyor. Sen gelince kaçtı da ona güldüm der. Şeytan Ömer'den bile kaçıyor. Düşünün yani. Rabbim bize onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Muhakkak her insanın damarlarında dolaşan kan gibi iblis dolaşır. Allah bizleri koruması altına alsın. Onu Müslüman kılsın. Bizlere hayırlı hayırlı olan şeyleri ilham etsin. Resveseden Rabbim bizleri uzak kılsın. Onu beslemek de karga gibi zayıflatmak da bizim elimizde kardeşlerim. Düşünün çok basit görülen o kadar şey var ki ama bunların hiçbiri basit değil. O güçlendikçe bizi yıkar. Besmelesiz iş yapmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şeytan diyor sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle alır, sol eliyle verir diyor. Düşünün beşeri münasebetlerimizde biz hep ellerimizi kullanan insanlarız. Sağ elimizden yiyeceğiz, sağ elimizden içeceğiz. Bir şey verdiğimizde sağ elimizden vereceğiz, sağ elimizden alacağız. Eğer sola devam edersem, işte o zaman şeytan güçlenir ve her zaman vesvesesine de seni yenik düşürür. Evet. Küçük demeden büyük demeden öğrendiği nasları hayatına geçirmelerden eylesin. Çünkü Küçücük bir mesele gördüğün kocaman bir bela olur farkıyla varmazsın. Evet. 3456 Ebu Umame'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önünden sofra kaldırıldığında Allah'a hamdü senalar olsun. Ya Rabbi sen mübareksin her şey senden istenir tüm yarattığın nimetlere her zaman muhtacız derdi. Ee, en büyük düşmanımız önce nefis Ebu var sonra iblis Allah Azze ve Celle onu yeterince tanıtmış ve onun hilesinin çok zayıf olduğunu söylemiştir yeter ki biz onları öğrenelim hilesinin ne zayıf olduğunu görürüz evet 3457 Ebu ve a.s. yediği ve içtiği zaman bizi doyuran içecekleriyle kandıran ve bizi Müslümanlardan eylen Allah hamdolsun. Amin ya Rabbi. 3458 Muaz bin aleyhi ve Vesselam Her kim bir yemek yer de bana bu yemeği yediren ve benim hiçbir kuvvet ve kudretim olmadan onu rızık olarak bana veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Bizleri yediren, içiren ve bize kuvvet veren, yoktan rızık veren Allah'a hamdolsun. Evet. 3459 Ebu Hureyla'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, horozun öttüğünü işittiğiniz zaman, o bir melek görmüştür, Allah'ın lutfundan isteyin. Bir eşeğin anırmasını işittiğiniz zaman, kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığının, çünkü o bir eşek şeytan görmüştür, buyurmuştur. Evet. Bu da eşek anırması ve horoz ötmesi esnasında bizim nasıl bir tavır takınacağımızın göstergesidir. 3460 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu ve sellem dünya üzerinde hiç kimse yoktur ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. O en büyüktür güç ve kuvvet sadece Allah'ın elindedir derse denizin fükrünü kadar bile olsa hataları affedilir. Eşfeden la ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu yuhi ve yumit lehu ala kulli şeyin kadir la havle ve la kuvvete illa billah Evet. Amin ya Rabbi. 3461 Ebû Musa el Allah Resulü Nisâlâtî ve Sûrân'la Döndüğümüzde Müslümanlar seslerini yükselterek tekbir getirirlerdi. Bunun üzerine Nisâlâtî ve Sûrân: "Siz bir sahre seslenmiyorsunuz. Rabbiniz size şah damarınızdan daha yakın, yanı başınızda, aranızda gibidir." Sonra: "Ey mı Cennet hazinelerinden bir hazineyi sana haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü dediğimde, La havle ve la kuvvete illa billah Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurmuştur. Kardeşlerim müslümde gelen bir ifade derdi. Allah reçel aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir'e şu mescitten çıkmadan sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim mi? Diyor ver ey Allah'ın Resulü dediğinde bu arada da tam kapıya doğru yaklaşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kapıya yaklaşınca Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü hani sen bana cennet hazinelerinden bir hazine verecektin? Aleyhissalatü vesselam la havle ve la kuvvete illa billah de. Çünkü bu sana takdir edilen 99 bela ve musibetin önüne geçer bulunmuştur. Evet, bol bol söyleyeceğimiz bir zikirdir kardeşlerim. 3462 İbn Mesut'tan: Ali Selam ve Selam, miraca çıktığımda İbrahim'i gördüm. Ya Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara de ki: Cennetin toprağı güzel, suyu tatlıdır. Cennette ovalar vardır. Buraların dikili ağacı. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekberdir. Evet. Rabbim bu kelimeyi çok çok söylemeyi nasip etsin. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Evet. 3463 saat bin Ebu Waqqas'tan Ali vesselam yanında oturanlara Sizden birinizin bin sevap kazanmaya gücü yetmez mi dedi. Onlardan birisi hangimizin bin sevabı nasıl kazanırız? Ey Allah'ın Resulü dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Herhangi birimiz yüz sefer Subhanallah derse kendisi için bin sevap yazılır bin günahı silinir. Subhanallah. evet tabii tevekkül zaten tevhidin yüzlerindendir. huzur sükunetse Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır onlar ne yaparlar nerede Allah için toplanıp Allah'ın dinini öğrenen Allah'ı zikreden birilerini gördüklerinde hemen etrafını kuşatırlar ve Allah onlara sekinet huzur verir ve Allah'ın rahmeti onların üzerine iner. Ben onlara cennetimi verdim. Sakındıkları cehennemden de onları azat ettimler. Melekler, Ya Rabbi onların arasında öyleleri de vardır ki, onlar onlar gibi değil, günahkardır. Sadece geçerken şöyle bir uğradılar. Allah Azze ve Celle, onlar öyle bir topluluktur ki, onlar öyle bir istikamet üzerinedir ki kim onlarla beraber oturursa ben onları da bağışladım buyurmuştur. Çünkü onlar o gelen ihya eder, onu doğru yola sevk eder, ona iyiliği emreder, kötülükten nehy eder. Allah bu yönünü anlayıp tevhidi yakalayan bu salihlerin arasında bizleri de koş. Çünkü tevhid insana huzur verir tevekkülü artırır. Evet. 3464 Cabir'de ve Vesselam kim Allah Azze ve Celle'yi uğurlarsa Sübhanallah derse Sübhanallah ve bihamdihi derse kendisi için cennette bir hurma ağacı dikilir buyurmuştur. 3465 yine aynı 3466 Ebu Hureyre'de Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'ın hamdıyla tesbih ederim derse denizin köpükleri kadar bile olsa günahları bağışlanır. Evet. Allah'ın o bağışlananlar arasında bizleri de koruyun. 3467 Ebu Hureyre'de Aleyhisselatü Vesselam iki kelime vardır ki dilde hafif Terazi'de ağır ve Rahman olan Allah pek sevilmedir. Kendisine layık övgülerle Allah yücedir ve eksiksiz en büyük Allah ne yücedir? Cüvanallahî ve birhamlihi. 3468 Ebu Hureyreden. Ali Sallallahu Aleyhi Her kim günde yüz kere Allah'tan başka ilah yoktur derse. Yani. Aşhedana İlah illallah ve 30 şerikle, lehül mülke ve lehül hamd. Yuhibe yümiti ve huyu ala külü şeyin kadir derse Günde 100 kere, 10 köle hürriyete kavuşturmuş sevabı alır, 100 sevap yazılır, 100 güne hasilenir Bu okuduğu şey o gün boyunca akşama kadar şeytandan ona korunma olur. Bundan daha fazlasını bir kimse yapmadıkça. Ondan fazla sevap kazanamaz. Evet. Rabbim hakkıyla bunları söyleyenlerden öylesin kardeşlerim. Allah razı olsun Ebu Beyza. 3469 Ebu aleyhi ve Vesselam kim sabah ve akşam üç kere Allah'a hamdıyla tesbih ederim derse onun söylediği kadar veya onu geçen kişiden başkası kıyamet gününde sevap olarak onu geçemez. 3470 yine aynı. 3471 Amr bin Şuayb'dan Allah'ın ve s.a.v. şöyle buyurdu. Her kim sabah Allah'ı sabahleyin yüz kere akşamleyin yüz kere tesbih ederse yüz kere hacratmış sevabı kazanır. Her kim de günde yüz kere sabah akşam Allah'a hamd ederse Allah yolunda cihad için yüz at hazırlamış gibidir. Veya yüz kere savaşa katılmış kimse gibi sevap kazanır. Kim de yüz kere sabahleyin, yüz kere akşamleyin, La ilahe illallah derse, İsmail oğullarından yüz kere azat eden kişinin sevabını kazanır. Kim de yüz kere sabahleyin, yüz kere ve akşamleyin, Allahu Ekber derse, onun söylediği kadar söyleyen, veya onun söylediği kadarı geçen kimseden başka hiçbir kimse onun kazandığı sevabı kazanamaz. Evet. Tabi bunları söyleyen Aleyhisselatü Vesselam o söylediği için insanlar yapmaz. Tabii iman ehli dışında. Ama bir şeyh insanları hak yoldan alıkoyan, onları kendine davet eden ve kendisini peygamber soyundan olduğunu iddia eden kendisine ibadete davet eden insan derdini onu yaparlar. Evet. 3472 Zuhri'den Ramazan ayında bir kere Subhanallah demek diğer aylarda söylenecek bin Subhanallah'tan daha üstün ve değerlidir buyurmuştur. Bu da Ramazan ayına hastır. Ramazan ayı hakikaten diğer aylardan çok farklı rahmet, bereket ayıdır. İnşallah inşallah herhalde kaçmadı daha Şevval. Kim diyor Ramazan ayını tutar. Ramazandan sonra Şevval'den altı gün oruç tutarsa Allah bütün yıl boyunca oruç tutmuş gibi okula sevap verir diyor. İnşallah Şevval'deki o altı günü tutmuşsunuzdur kardeşlerim. Tutamadıysanız zannedersem daha Şevval'de kaçırmadınız daha var. Tutabilirsiniz. Allah bu hayırları tutanlardan eylesin. Ben de 7-8 gün var daha. 3473 Ali Aleyhisselatü Vesselam Kim 10 kere ben inanır ve inandığımı bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Bir olup ikincisi yoktur. Herkes her şey ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Eş ve çocuk edilmemiştir. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz. Hiçbir şeye benzetilemez derse Allah ona 40 milyon sevap yazar buyurmuştur. Yani İhlas suresini okumayı kastedir. 3474 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam kim sabah namazından sonra diz çökmüş durumdayken Hiçbir şey konuşmadan on kere kelime-i okur. Yani Eşveden la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumiti ve hu ala kulli şeyin kadir la havle ve la kuvvete illa billah derse kendisine 10 sevap yazılır, on günahı silinir, 10 derece yükseltirir. O gün gün boyunca her türlü kötülükten korunur Şeytan’dan korunur, Allah’a şirk koşmaz ise işleyeceği hiçbir günah ona zarar veremez, günahları silinmiş olur buyurmuştur. 3475. Burayı da el esdemide. Ali Silahpüresine bir adamın şöyle dua ettiğini işitti. Ey Allahım, ben senden, senin tek olduğuna, senden başka ilah olmadığını hem inanıyorum. Ve bu gerçeği de başkalarına bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülmeyen teksin. Sen kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmayansın. Fakat herkes, her şey sana muhtaçtır. O Allah kesinlikle baba olmamış çocuğu da yoktur. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Hiçbir şeye benzetilemez. Bunun üzerine bunu duyan Aleyhisselatü Vesselam, nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu adam Allah'tan kendisine onunla dua edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği ismi azam duasını yapmıştır. Evet. 3476 Fedala bin Ubeyd'den Aleyhissalatü Vesselam mescitte oturmaktayken bir adam geldi namaz kıldı ve şöyle dua etti. Allah'ım beni bağışla, bana acı. Aleyhissalatü Vesselam Ey namaz kılan, acele ettim. Namaz kılıp oturduğum vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salat et, selam et, sonra da yapacağın duayı yapmıyordu. Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti. Resulüne salatü selam getirdi. Başka bir şey yapmadı bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ey namaz kılan dua et duan kabul edilsin buyurdu evet bu Rabbimiz'den daima dua istediğimizin, isteyeceğimizin ve gafil olmayacağımızın delillerindendir Allah her halükarda kendisine hamd etmeyi nasip etsin Fedala bin Ubeyd Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle nakletmiştir bir adamın namazında teşeğütte dua ettiğini ve vesselama selatü selam getirmediğini işitti. Bu adam acele etti. Sonra onu çağırarak sizden biriniz namaz kıldığında Allah'a hamd ve sena ile başlasın, peygambere salat ve selam getirip sonra dilediği şekilde duasını yapsın buyurmuştur. 3478 es Esma binti Yezid'den Aleyhissalatü Vesselam Allah'ın ismi Azam denilen en büyük ismi şu iki ayet içindedir diyerek Bakara 163'ü ve Alimran bir ve ikinci ayetleri okumuştur. 3479 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Allah'a kabul edileceğini gerçekten bilerek dua edin. Bilin ki Allah umursamazlık, oyun eğlence türünden yapılan duayı kabul etmez. Yani bir dua ettiğinizde, bir tövbe istifarda bulunduğunuzda bütün benliğinizle ona yönelin. Çünkü sizin bile değer vermediğiniz bir şeyi Allah kabul etmez diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim rahmetinden bizleri ayırmasın. Allah razı olacak şekilde amel işleyip Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. 3480 Ayşe annemizde Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım vücudumu afiyette kıl. Gözümü afiyette kıl. Son nefsime kadar beni afiyette kıl. Amin Ya Rabbi. Her türlü ikram sahibi ceza vermede acele etmeyen Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'ı tenzih ederim. Eksiksiz tüm övgüler alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin ya Rabbi. Evet. Allah Resulü kızı Fatıma'ya bakın nasıl bir dua öğretmiş. 3481 Ebu Hureyre'den Fatıma bir hizmetçi istemek üzere Ali Silatü vesselama geldi. Ali Silatü vesselam da ona: "Ey kızım, ben sana bazı kelimeler öğreteyim. Sen bunu yap, ondan vazgeç. Olmaz mı?" Fatma annemiz "Olur." dediğinde bakın Allah Resulü Ali vesselam ona neyi öğretiyor? Yedi kat göklerin Rabbi Allah'ım, büyük arşın sahibi olan Allah'ım, ey Rabbimiz Ey varlıkların Rabbi Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı indiren Ey taneyi Çekirdiği yaran Her şeyin şerrinden Sana sığınırım Amin Ya Rabbi Her canlının iradesi Senin elindedir Evvel sensin, ahir sensin Zahir sensin Batın sensin Borçlarımı öde Beni yoksulluktan kurtar Amin Ya Rabbi Fatma annemiz bu duayı alıp geri dönüp gitmiştir. Evet. 3482 Abdullah bin Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım sana karşı saygı duymayan kalpten kulak vermeyen verilmeyen duadan doğmayan nefisten faydasız ilimden bu dört şeyden sana sığınırım. Amin. Ya Rabbi, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, faydasız ilimden sana sığınırız Ya Rabbi. Üç, bin üç İmran bin Hüseyin'de, aleyhissalatü vesselam babama, ey Hüseyin, bugün kaç Tanrı'ya ibadet ediyorsun? Babam, yedi, altısı yerde, biri gökte dedi. Aleyhisselatü Vesselam senin başın dara geldiğinde istek, arzu ve korkuların olduğunda sen hangisine sığınıyorsun? Göktekine dedi. Aleyhisselatü Vesselam Ey Hüseyin müslüman olmuş olsaydın sana fayda verecek iki kelime öğretirdim. Hüseyin müslüman olunca ey Allah'ın Resulü bana vaat ettiğin iki kelimeyi bana öğret dedi aleyhissalatü Selam. sen şöyle dua et Allah'ım bana faydalı olan şeyleri ilham et ve beni nefsimin şerrinden de koru amin yarabbim kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün tebliğe çıkıyor davete çıkıyor kendisine o kavmin ileri gelen Abitlerinden, akıllılarından, güzel konuşanlardan şeyini çıkarıyorlar ve kendileri de onların sözünü duymayacak kadar geride oturuyorlar, etkilenmemek için. Allah Resulü'nün senativesinin hemen sözü, ey Hüseyin senin Rabbin kaç tane diyor? Şeyin yedi diyor. Senin başındana geldiğinde, sıkıştığında, korkun olduğunda, bir isteğin olduğunda, hangisine yönelirsin diyor Hüseyin hiç tereddüksüz göktekine diyor senin başın dara geldiğinde sıkıştığında ihtiyacın olduğunda eğer bunları gideren göktekiyse senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor Şeyin bunu duyar duymaz o temiz fıtrat hemen iman ediyor arkasındaki kavmi hemen başlarına toprak saçıyorlar Eyvah Muhammed bunu da büyüledi. Bize büyüsü zarar vermesin diyorlar. Evet. Davet, tebliğ hep sade, temiz, fıtrata yönelik kardeşlerim. Allah fıtratı güzel, imanı halis, tevhidi sağlam olanlardan eylesin. Çünkü insan fıtratı bozulduğunda doğru, güzel, hak her zaman o insana zarar verir. Ve hemen bir tepki gündeme gelir. Oradan konuşur da konuşur. Konuşur da konuşur. Bu onun fıtratının bozulduğuna işarettir. Bazı insanlar ya bu niye rahatsız oluyor ki diye düşünür bir türlü bulamaz. Çünkü onun fıtratı bozulmamıştır. Onun için anlayamaz. İnsan fıtratı doğruyu gördüğünde rahatsız olur kardeşlerim. Allah hak dolanlardan, hakka uyanlardan eylesin. Evet. 3484 enes'te Allah Resulü sallallatifüsselam çoğunlukla şu kelimelerle dua ederdi: Allahım, sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borcun belini bükmesinden, insanların bana zulmetmesinden. Sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 3485 Enes'ten Ali Selat ve Selam şöyle dua ederdi. Allah'ım, tembellikten, ihtiyarlıktan, korkaklıktan, cimrilikten, Deccal'ın fitnesinden, kabir azabından sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 3486 Abdullah bin Amr'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tesbihi parmaklarıyla çekerdi. Evet kardeşlerim, bundan önceki rivayetlerde de anlattığımız gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen parmaklarının boğumlarıyla tesbihatını yapmış ve zikrini böyle tamamlamıştır. Aleykümselamlar selamlar aleyküm Amin. Senim de hoş geldin. Hatta Dâremen'in 210 loğulu rivayetini okuduğumuzda insanların halka halka olduğunu, her halkanın başına birinin durduğunu, ellerine çakıl taşları aldığını ve çakıl taşlarıyla 25'i ben bilmiyorum hakıyor, 33, 25 diye ben ilk duyuyorum. Ve her halkanın başındaki adam şubhanallah diyor. Herkes şubhanallah diyor. Allahu ekber diyor. Herkes Allahu ekber diyor. Ve kendilerinin zikir yaptığını söylüyor. Evet. Kolay var kardeş. Nerede okuduğunu bulur, getirir, bakarız. Olmaz mı? Benim bildiğim 33. Ve bu Münseer el bu üç halkaya geliyor kardeşlerim. Bakıyor, müdahale edemiyor ve İbnü'l-Meş'tu soruyor, daha çıkmadı diyorlar. Sabah namazının olduğu bir vakit bu olay. Ve kapısına oturuyor, bakıyor ki kapısında iki üç kişi daha kendisi gibi bekliyor. Aleküm səlanlara İbni Mesud kapısına çıktığında Ey Ebu Abdurrahman bazı insanları gördüm. Halka halka olmuşlar. Her halkanın başında bir adam ve ellerinde çakıl taşları Sübhanallah herkes Sübhanallah Elhamdülillah, Elhamdülillah diyor. Hayırdan başka bir şey görmedim diyor. İbni Mesud diyor ki Onlara söyleseydiniz ya günahlarını bir bir anlatsalardı bu onlara hayır namına yeterdi. Ve gelip onların başına dikiliyor. Aleykümselam selam ve Hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Diyor. Bakın ufacık bir bidatın günümüze kadar gelişine bakın. Ufacık. Ey Abdurrahman vallahi hayırdan başka bir şeyle uğraşmıyoruz diyorlar. İbn Mesud diyor ki nice hayra ulaşmak isteyenler vardır ama asla ulaşamamışlardır diyor ve işte diyor peygamberin kabı bolca asabı bolca aranızda siz onları ilimde geçtiniz mi diyor E bu Beyza anladın mı cevaba bak bu sizin yaptığınız nedir diyor hayırdan başka bir şey değil diyor Allah reçül aleyhissalatü vesselam bunu yapmamıştır Korkarım diyor. Siz aynen şu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği o insanlardansınız diyor. Sizden öyle bir kavim gelecek ki Kur'an okuyacak kırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Ve okun yaydan geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Korkarım siz onlardansınız diyor ve yüz çeviriyor. Hakikaten Rabi diyor ki onları diyor tek tek diyor Zapt ettik. Onlar Ali'ye karşı Nehveren günü dinden çıkmış mürtetler olarak savaştı ve hep orada öldürdü diyor. Allah hepimize hayırlı akıbet, güzel yaşantı, İslam üzerine daim kalmayı nasip etsin kardeşlerim. Her türlü bidattan, fucurdan, fısktan bizleri uzak kılsın. Aleyküm selam Hoş geldiniz İsmail. Her bidat dalalet diyor kardeşlerim. Her dalalet her karanlık. Her karanlıkta da ateşte diyor. Öyle insanlar çıkmışlar ki, işte iyi bidat var, kötü bidat var hocam. İyi bidatı yaparsak iyi diyor. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, her bidat dalalet, her dalalette finnar ateşte diyorsa, ateşin hayrı olur mu kardeşlerim? Bidatın tanımını yaptığımızda bidat sünnetin zıttıdır. Her bidat bir sünneti katleder, öldürür. Onun için dinde bidat çıkaran bir insanın tövbesi dahi kabul olmaz. Âmme Tövbe etse bile o bidatla birisi amel ettiği müddetçe ona bela vardır. Onun için kim diyor şu bizim dinimizde, işimizde emretmediğimiz bir iş, bir amel işlerse o mertuttur, kabul olmaz diyor. Allah Kur'an'ı ve sünneti uyanlardan eylesin bizi. Her türlü bidattan bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bidat her türlü koyu, karanlıktır. İlimsizlik, cehalet, emredilen işleri bırakıp ne yollanan işlerle uğraşıldı mı hemen kapında. Allah bizi her türlü bidattan uzak kılsın. Demek ki Peygamber Aleyhisselam da tesbihatını yaparken parmaklarının boğumuyla Allah'ı zikredermiş. Bize de düşen bu. Aleykümselam ve rahmetullahi Hoş geldin Necmi. Ama burada şöyle bir soru sorulabilir. Halk arasında mesela Özellikle bizim Türk toplumu eline bir boncuklar alıp böyle taşımayı arabası varsa arabasının kenarına asmayı ayna varsa takmayı fites koymayı yanına koymayı veya atı varsa kenarına takmayı boncukları çok sever. Bizler zilli, gözükmeyi, süslenmeyi seven insanlarız. Bu var. Yani bu boncuk elimizde var bu haram mı bunu taşıma bulundurma hayır buna bir şey diyemezsin ama Allah'ı tesbih deyince bu tesbih kelimesinin içi boşaltılmış allanmış kullanmış oltu denmiş gümüş denmiş bir şeyler denmiş tesbih çekmek nedir diye sorulduğunda e, tesbih bidat diyemeyiz kardeşlerim tesbih bidat değil Allah kendisini zikretmemizi kendisini tesbih etmemizi, dilimizi bununla ıslak sayma, tutmamızı emrediyor. Ama boncukla çekme, sayılarını hesaplama dersek, e, o zaman o zaman ne yapacak? Tesbih vardır ama boncukla çekme bu bidattır deriz. Evet. Aleyküm selamlar amir. Hoş geldiniz. Karıştırsın melekler onu güzel sayar necmi. Okuma yazması yoksa Allah ilmini artırsın cehaletini gidersin. Tamam? Tanıkları ilan Çünkü o gündür onlarındır ağızları mühürlenecek arzaları ağız konuşacaktır. O gün sen bu bedeninden dirileceksin Ayas'tan kardeşim. Yanında o boncuklan konmayacaksın. Ha ben bundan çekmiştim. Bundan Allah'ı zikretmiştim. Aha bu şahitli demeyeceğim. O parmakların sana şehadet edecek. Ateş gelip oradan azap etmek istediğinde senin salih amelin gelecek. İşte burayla Allah'ı zikretti. işte bunlar şahitli demeyecek ve sana ne yapmayacak? Oradan ateş dokanmayacak. Hangisine razısın? Boncuklara mı? Parmaklara mı? Boncuklar çek bakayım boncuk zikrettiği için yanmayacağını düşün. Allah hayırdan ayırmasın. Her bidat bir sünneti ihlal eder. Her sünnet bir bidatın gelmesiyle yok olur gider. Evet. Onun için bidatın açtığı zarar çok çok fazladır. Evet. 3487 Enes'ten a.s.m hasta bir kişiyi ziyaret ettiğinde o kimse zayıflayarak kuş yavrusu gibi kalmıştı. Aleyhissalatü vesselam ona sen dua etmez misin? Rabbinden afiyet dilemez misin? dedi adam ey Allah'ın Resulü ben Rabbimden Allah'ım ahirette bana vereceği bir ceza varsa onu çabucak bana dünyada ver diye dua ederim dedi. Allahü Vesselatül Sılaam. Sübhanallah. Sen buna güç yetiştiremezsin. Senin bana gücün yetmez. Allahım bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin ya Rabbi. Böyle diyemez miydin diyerek ona böyle dua etmesine ne yapmıştır tavsiye etmiştir. Bunu bu haritada bulabilirsiniz kardeşler. Orada şöyle ziyadelik de var. Allah kendisinden razı olsun. Peygamber Aleyhisselam'ı çok seven bir sahabe savaşa hastalığından dolayı katılamıyor. Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam gitmeden onu ziyaret edip sefere çıkıyor. Döndüğünde ilk işi ona uğramak oluyor. Bakıyor ki adam gargaya dönmüş. İyice zayıflanmış. Ve hastalığı hakikaten artmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve adam diyor sen dua etmez misin? Hiç Allah'tan afiyet dilemez misin? Aleykümselam ve Rabbim. O e Allah'ın Resulü tabi dua ederim. Allah'ım ahirette bana vereceğin bir ceza varsa bana bunu dünyada ver diye dua ettim diyor. Sübhanallah diyor. Sübhanallah sen böyle deme. Sen buna güç yetiştiremezsin diyor. Sen Rabbimden afiyet dile. Allah'ım dünyada da ahirette de bize iyilik ver. Cehennem azabından bizi koru diye dua et diye ona böyle diyor. Hakikaten adam bu duaya devam ediyor. Hastalığından kurtuluyor, sıhhate kavuşuyor ve normal hayatına dönüyor. Hadisin şu kısmını es geçtim isterseniz ondan hak Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü diyor ben seni çok seviyorum diyor. Düşündüm ki diyor sen Allah'ın resulüsün. Allah seni cennette çok yüksek makama koyacak. Bense bir hastalık yüzünden seninle bir sefere gelemiyorum. Sonra düşündüm ki senin hayrın çok. Bense aciz bir kulum. Senin ayrılığın beni hasta etti. Orada da sana hasret kalacağını düşündüm. Ve iyice tasam arttı diyor. Allah Resulü'nün İslam'ı hüzünme diyor. Hüzünme. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Orada da, burada Allah'ın sevdiklerini bize sevdir. Sevdiklerinden kaynaşmamızı nasip et. Sevdiğin amelleri ve işlemeyi hepimize nasip et. Aleyküm selam Hoş geldiniz. 3488 Hasan'dan Ey Rabbim, bize dünyada da ahirette de iyilik ver duası hakkında. Dünyadaki iyilik ilim ve ibadet ve kulluktur. Ahiretteki iyilik ise cennettir buyurmuştur. 3489 Ebu İsa'dan Allah reşim aleyhissalatü şöyle dua ederdi. Allah'ım ben senden hidayet, sorumluluk, iffet, gönül zenginliği isterim. Amin Ya Rabbi. 3490 Ebu Derda'da aleyhissalatü vesselam Davut Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım senden seni sevmeyi seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştırılan ameli yapmayı isterim. Amin ya Rabbi. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimliyle. Amin ya Rabbi. Ve bu derda diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, Davut'u andığında ondan bahseder ve insanların en çok ibadet edeniydi derdi. Aleyküm selamlar amitullah. Amin. 3492 Şeker bin Humeyd'den Aleyhissalatü Vesselam'a geldim. Ey Allah'ın Resulü bana bir dua öğret. Onunla Rabbime sığınayım dedi. Bunun üzerine ve Vesselam omzumdan tuttu ve bana şöyle dedi. Allah'ım kulağımın şerrinden gözümün şerrinden Dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden, tenasül uğzumun şerrinden sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 3493 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam yanı başında uyumaktayken geceleyin onu yanımda bulamadım. Elimle araştırdım, elim ayaklarına dokandı. Kendisi secde vaziyetinde ve şöyle dua ediyordu. Gazabından rezana, senden yine sana sığınırım. Seni nasıl öveceğimi bilemem, sen kendini övdüğün gibisin. Allah hepinize merhamet etsin kardeşlerim. Ayşe annemiz diyor ki, sabah diyor baktığımda diyor, bu duayı o kadar çoğaltmıştı ki diyor, Ağlamaktan o mübarek sakallarından gözyaşı yol tutmuştur diyor. Sabaha kadar secdede böyle Rabbine sığındı ve dua etti diyor. Evet. Allah hepimizin afiyet 3494 i̇bn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına Kur'an'dan bir sure öğretir gibi şu duayı öğretirdi. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, beccalın fitnesinden, hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 3495 Ayşe Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve cehennem azabından, haber fitnesinin şerrinden ve yoksulluk fitnesinin şerrinden ve Mesih-i Deccal'ın fitnesinden sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. Evet, devam. Allah'ın hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğim gibi, kalbimi de günahlardan temizle. Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi benimle günahlarımın arasını aç, uzaklaştır. Allah'ım tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan, borçtan sana sığınırım. Amin Yarabbi. Amin. Amin. 3496 Ayşe annemizde Allah reçel ve vesselam'a vefat anında şöyle dua ederken işittim. Allah'ım beni affet, bana acı. Beni yüce dosta ulaştır. Amin Ya 3497 Ebu Kureyre'den Aleyhissalatü Vesselam sizden biriniz Allah'ım dilersen beni bağışla. Allah'ım dilersen bana acı demeyin. Duanızı kesin yapın. Çünkü kendisini zorlayan yoktur. Yani burada da belki yapmış olduğumuz en büyük hatalardan bir tanesi dua ederken inşallah, inşallah diyoruz ya burada inşallah yok. Amin var. Ancak bir iş yapacağımızda inşallah yarın şöyle yapacağım. İnşallah böyle niyet ettim. Rabbim izin verirse ama Allah'ım beni mağfiret et. Allah'ım beni cennetine koy. Allah'ım ilim ver. Korkan bir kalp ver. Doyan bir nefis ver. Her türlü fitneden sana sığınırım. Buralarda hep amin vardır arkadaşlar. Ama şeytan nasıl dolamışsa dilimizi öyle bir dolamış ki âlımı olsun, avamı olsun halk arasında hep inşallah. Allah seni cennetine koysun. Hemen öbür inşallah, inşallahdır. Halbuki amin, amin, amin ya Rabbi demesi lazım. Buradaki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği sizden biriniz Allah'ım dilersen beni bağışla, dilersen bana acı demesin. Duanızı kesin yapın çünkü kendisini zorlayan yok. 3498 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Gecenin son üçte biri kalınca Rabbimiz dünya semasına iner ve şöyle der. Bana dua eden var mı? Duasını kabul edeyim. Benden isteyen var mı? Kendisini bağışlayayım. Evet kardeşlerim. Burada hem tevhid meselelerinde, akide meselelerinde bir meseledir. Allah Azze ve Celle gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner ve inmesi nuzulü kendi yanındaki bir bilgiden dolayıdır. Yok mu benden isteyen ona vereyim, yok mu benden mağfiret dileyen onu affedeyim der ve bu her gece devam ederdir selam ve rahmetullah hoş geldiniz kardeşler. 3499 Ebu Umame'den Ali sallallahu aleyhi ey Allah'ın Resulü duaların hangisi daha makbuldür diye sorulduğunda gecenin son yarısında ve faz namazlardan sonra yapılan dualardır buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 3500 Ebu Hureyre'den bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu gece dua yaptığınızı işittim. Duanızdan bana ulaşan şey, şu sözleriniz oldu. Allah'ım, günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet, bana verdiğin rızıkları bereketli kıl. Amin Ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam, bu duayı yaparsan, istemedik bir şey bıraktığını zanneder misin? Yani her şeyi istemiş olursun, buyurdu amin 3501 Enes'ten aleyhissalatü vesselam her kim sabahladığında ey Allah'ım sana iman ettiğimizde şahit olarak arşını taşıyan meleklerin varlığına iman edin selam tüm meleklerin de varlığına kabul ederek tüm yaratıkları da senin yarattığını kabul ederek şahitlik yaparım ki senden başka ilah yoktur ancak sen varsın Muhammed senin kulun ve Resulundur. Kim böyle derse o günde işlediği günahı Allah bağışlar. Eğer bu duayı akşamleyin yaparsa o gece işlediği günahı Allah bağışlar buyurmuştur. Evet. Demek ki sabah, akşam her halükarda Rabbimize dua edeceğiz kardeşlerim. Allah kendisine sürekli bağlanan dilini ıslak tutan onu ananlardan eylesiniz. 3502 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir toplantıdan kalkmadan önce mutlaka ashabına şu duayı yapardı. Allah'ım sana karşı işlenecek günahlarla aramızda perde olacak korkumdan, bizi cennetine ulaştıracak kulluğundan Dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasip et. Amin Ya Rabbi. Allah'ın bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Amin Ya Rabbi. Aynı şeyleri soyunuza da nasip et. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Amin Ya Rabbi. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgilerle de sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Amin Ya 3503 35003 Müslüm bin Ebu Bekra'dan Babam ben, benim şöyle dediğimi duydu. Allah'ım her türlü sıkıntıdan her türlü sıkıntıdan, tembellikten, kabir azabından sana sığınırım. Bunları kimden işittim dedi. Ben de senin bunları söylediğini işittim dedi. Bunun üzerine bunları elden bırakma çünkü ben Aleyhisselatü Vesselam'ın bunları söylediğini işittim buyurmuştur. Evet. 3504 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle buyurdu. Affedilmiş olsam bile söylediğimde affedileceğin bazı kelimeleri sana öğreteyim mi? Eşheden la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve Resulü. La havle ve la kuvvete illa billahi. Aleyküm selamlar. Evet. 3500 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan a.s. s.a.s. Yunus'un balığın karnındayken yaptığı dua La ilahe illa ente sübhaneke inni küntümüne zalimindir. Bu duayı herhangi konuda kim yaparsa yapsın Allah onun duasını mutlaka kabul eder buyurmuştur. Evet kardeşler bu Enbiya suresinin 87. ayetidir. Kim dua ederken duasına Yunus'un duasını da katarsa Allah onun duasını reddetmezdir. Bu dua la ilahe illa ente ki inni küntü minez zalim duasıdır. Yani senden başka ilah yoktur. Güçte, kuvvette, kudrette senindir. Ben nefsime zulmettim, kendime haksızlık ettim demektir. aleykümselam hoş geldiniz. 3506 gün Ebu Hureyye'de Aleyhissalatü vesselam, Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları öğrenir ve hayatı boyunca Allah'ı bu şekilde tanıyarak yaşar ve hayatını bu iman ve yaşayış üzerine bitirirse cennete girer. Allah'ın bizi bunlardan kalın. 3507 yine aynı. arkadaşlarım kitapta gelen e, isimler var isterseniz bunu okuyayım diyeceğim ama bazı kelimeler var e, okuyalım inşallah bu da hakkımızda hücret olsun en azından okuyup Rabbimizin hayrını elde edenlerden olalım Allah ondan başka ilah yoktur en güzel isimler onundur Rahmandır Rahimdir, Meliktir Kuddustur, Selamdır, Mü'mindir, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Halıktır, Baridir, Musavvirdir, Kafardır, Kahvardır, Vehhaptır, Rezzaktır, Fettahtır, Alimdir, Kabizdir, Rasittir, Hafizdir, Rafidir, Muizdir, Muizildir, Semidir, Basirdir, Hakemdir, Latiftir Habirdir, Azimdir Kafurdur, Şekurdur Amidir, Kebirdir Hafizdir, Mokittir Hasiptir, Celildir Kerimdir Rakiptir, Muciptir Vasidir Hakimdir, Veduttur meciddir Baistir Şehittir Ezelidir, Rekildir, Kavidir, Metindir Velidir hamittir, muhsidir, müddidir, muittir, muhidir, mimittir, kayyumdur, vacittir, marciddir, vahittir, samettir, kadirdir, muktedirdir, mukaddimdir, muahirdir, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır, validir, mütealidir, berdir, tevaptır, muntakimdir, afuvdur, rauf'tur, malikil mülktür, ve celal Camidir, ganidir muhmidir, manidir, zardır, mafidir, nurdur, hadidir, Bedî'dir, bakidir, varistir, reşittir, saburdur. En güzel isimlerse Allah Azze ve Celle'nin'dir. 3508 Ebu Hureyli'den Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları öğrenip, bunlara göre Allah'ı tanıyıp yaşayan ve imanla ölen kimse cennete girer. Allah'ın bizi onlardan kıl. 3509 Ebu Hureyli'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem, cennet bahçelerine uğradığınızda oradan istifade edin dedi. Bunun üzerine. Ey Allah'ın cennet bahçesi neresi dedim. Duyurdu ki mescitlerdir. Ben oradan istifade etmek nasıl olur ki dedim. Subhanallahi ve bihamdihi. Ve la ilahe illallahü vallahu ekber. İşte bu oradan istifadedir edilir buyurmuştur. Evet. 3510 Enes'ten ve Vesselam Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan istifade edin, ashab. Cennet bahçeleri nerededir, ey Allah'ın resulü diye sorduğunda, Ali silahet Allah'ın dinini öğrenmek üzere bir araya gelen sohbet gruplarıdır buyurmuştur. Amin, ejmei, Ali kim selamünaleyküm. 3511, Ebu Selemeden. Aleyhisselatü Vesselam, herhangi birinizin başına bir musibet geldiğinde şöyle desin. Bizi yaratan Allah'tır. Allah'ın mülkünde yaşamaktayız. Varlığımız Allah içindir. Sonunda O'na dönecek ve hesaba çekileceğiz. Bakara 156 Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım senin katında başıma gelenlere sevap vereceğini umuyorum. Bundan dolayı beni mükafatlandır ve onun yerine bana daha hayırlısını ver. Ebu Selem'e can verirken Allah'ım hanımına benim ölümümden sonra benden daha hayırlı bir nasip et diye dua etti. Ebu Selem'e vefat edince Ümmü Selem'e varlığımız Allah içindir. Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Sonunda ona dönüp hesaba çekileceğiz dedi. Allah katındaki bu musibetlerden dolayı sevap verileceğini ümit ediyorum. Bundan dolayı beni mükafatlandır dedi. Ve Allah Azze ve Celle kendisine aleyhissalatü vesselam'a nasip etti. Evet. Bu da kardeşlerim bir müminin başına bir şey geldiğinde bir musibet geldiğinde tek diyeceği inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Ona dönücülersin. Aleyküm Selamlar'a mutluluk. Hoş geldiniz. Bize yakışan bu. Sakın keşke demeyin. Çünkü bu şeytana bir tekmedir. Kadere bir tekmedir. Allah'a isyana getirir der. Rabbim ondan gelip ona döneceğimizi bilenlerden eylesin. 3512 Enes'ten bir adam ve Vesselam'a gelip Hangi dua daha değerli, kıymetli dedi. Ali sallallahu aleyhi ve selam Rabbim'den dünya ve ahirette selamet ve afiyet dilemen dedi. Başka bir gün hangi dua daha faziletli, değerli dedi. Ali sallallahu aleyhi ve selam aynı cevap verdi. Başka bir gün geldi yine aynı. Dördüncü sefer sorduğunda yine aynı demiştir. Ve şöyle devam etmiştir. Sana dünya ve ahirette afiyet verilmişse zaten kurtulup gitmişsindir buyurmuştur. 3513 Ayşe annemizden. Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsen hangi duayı okumamı tavsiye edersin? Aleyhissalatu vesselam. Allah'ım, sen çok affedicisin. ikram sahibisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Ettin. Amin. Ya Rabbi. Herhalde selam verdin hayat. Aleyküm selamlar. 3515 İbn-i Ömer'de Aleyhissalatü Vesselam Allah'tan afiyetten daha sevimli ve üstün bir şey istenmemiştir buyurmuştur. Allah'ım hepimize afiyet ver, güzellik ver, günahlarımızı bağışla. 3516 Ebu Bekir'de Aleyhissalatü Vesselam bir iş yapmak istediği zaman Allah bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç diye dua ederdi. Amin ya Rabbi. 3517 Ebu Malik el ve a.s. abdest, imanın bir parçasıdır. Elhamdülillah diyecek şekilde yaşamak nizamı doldurur. Subhanallah Elhamdülillah diyecek şekilde bir hayat sürmek, gökler ve yeryüzü arasını dolduracak kadar sabah kazandırır. Namaz, nurdur. Sadaka, kişinin müslüman olduğuna bir delildir. Sabır her zaman önümüzdeki bir ışıktır. Kur'an ise lehimize veya aleyhimizde bir delildir. Her insan sabahleyin kalkıp nefsinin satıcısıdır. Ya ibadet ve kulluk yaparak kendini Allah'a satar veya arzu ve hevesine şeytana uyarak kendisini helak eder. Allah'ın yanlardan eylesin kardeşlerim. 3518 Abdullah bin Namur'dan Aleyhisselatü Vesselam Sübhan Allah demek mizanın yarasını Elhamdülillah demek teraziyi doldurur. Allah'tan başka ilah yoktur demekse sadece o vardır diyen kimse ise onun Allah arasında hiçbir perde yoktur. Cennette kendisiyle beraber oluncaya kadar. Yardım bizleri mağfiret etsin. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahi ve bihamdihi bunu bolca diyenlerden eylesin. 3519 Süleymoğullarında Ali Vesselam şunları benim elimde kendi eliyle saydı. Şubhan Allah demek mizanın yarısı. Elhamdülillah onu doldurmuş olur. Allahu Ekber demek gök ile yeryüzü arasını doldurur. Oruç, sabrın yarısı, temizlik de imanın yarısıdır. Evet. 3520 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhissalatü Vesselam Arafat akşamı vakfe yerinde şöyle dua etti Allah'ım senin buyurduğun gibi bizim söylediklerimizden daha hayırlı biçimde sana hamdü senalar olsun Allah'ım namazım ibadetim hayatım ölümüm senin içindir Dönüşüm sana, her türlü varlığım sana kalacak. Allah'ım, kabir azabından, kalbimin vesvesesinden, işlerimin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği afetlerin şerrinden sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 3521 Ebu Umame'den, Aleyhissalatü Vesselam çok uzunca bir dua etti ki ondan bir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü uzunca bir dua yaptınız bundan bir şey ezberleyemedik. Şöyle buyurdu Size tüm duaları toplayan bir dua öğreteyim mi? Şöyle dua edin Allah'ım Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de isteriz. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınırız. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağımız hiçbir güç ve kuvvet yok. Ancak tüm güçler senin elindedir. Amin Ya Rabbi. 3522 Şehir bin Havşep'ten Tüm Seleme'ye Ey Mü'minlerin Annesi Aleyhisselatü Vesselam senin yanında olduğu zaman en çok hangi duayı yapardı? Dedi ki çoğunlukla şu duayı yapardı. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi de dinin üzerine sabit kıl. Amin Ya Rabbi. Amin. Ben kendisine Ey Allah'ın için bu duayı bolca yapıyorsun dedim. Şöyle dedi. Hiçbir kimse yoktur ki O'nun kalbi Rahman'ın parmakları arasında olmuş olması. Dilediğini düzeltir, düzgün yola koyar, dilediğini ise kalbini kaydırarak yoldan çıkar. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, bizim kalbimizi de dininde sabit kıl. Sonra Aleyhisselatü Vesselam, Ali İmran 8. ayet okudu. 3523 Burayda'dan Halid bin Velid el-Mahzumi Aleyhissalatü Vesselam'a şikayet etti. Ey Allah'ın Resulü korkudan dolayı gece uyuyamıyorum. Aleyhissalatü Vesselam yatağına girdiğinde şöyle dua etti. Allah'ım ey yedi kat semanın gölgelendirdiklerinin Rabb'i ey dünyaların ve sırtında taşıdıklarının Rabb'i Ey şeytanların ve saptırdıklarının damdı. Bütün yarattıklarının şerinde ve onlardan birinin bana saldırması ve haksızlık etmesinden beni koruyucu ol. Senin koruman altında olan güçlüdür. Senin övgün yücedir. Senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Amin Yarabı. 3524 Enes'ten herhangi bir İş Ali Selatü Vesselam'a sıkıntı verdiği zaman şöyle dua ederdi. Ey devamlı din olan, ölümsüz bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni. Senin rahmetinle yardım isterim. Ya Zelcelani ve Likram duasını çok devam ederdi. Evet. 3525 Enes'ten yine 3526 Ebu Umame el-Bahili'de ve vesselam abdestli olarak yatağına giren uykusu gelinceye kadar Allah'ı zikreden bir kimse uykusu anında veya geceleyin bir vaktinde dünya ve ahiretin hayrına dair hangi duayı yaparsa mutlaka Allah ona o istediklerini verir. Evet. Rabbim bunu yapanlardan yapılanlardan neylesin kardeşler. 2527 Muaz bin Cebel'de Ali ve vesselam bir adamın şöyle dua ettiğini işitti. Allah'ım senden nimetin tamamını isterim. Bunun üzerine Ali İsnaatü vesselam nimetin tamamı hangi şey dedi? Ben bir dua ettim ve bu dua sebebiyle hayır ümit etmekteyim dedi. Ali vesselam cennete giriş ve cehennemden kurtuluş, nimetin tamamı sayılır buyurdu. Allah'ım nimetini bize tamamla. Yine Ali aleyhissalatü vesselam bir adamın Ya Azel Celal ve İkram dediğini işitince dua kapısı sana açıldı. Rabbim'den iste dedi. Evet. Yine bir adam Allah'ım senden sabır istiyorum deyince Ali aleyhissalatü vesselam sen Allah'tan bela ve imtihan istemiş oldun. Ondan afiyet dile buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Allah'tan sabır dilemeyin. Afiyet dileyin. Çünkü sabır dilerseniz size bela ve musibet gelir. Siz de buna dayanamazsınız. Allah'ın dünyada da ahirette de iyilik ver diye dua edin diye tavsiye etmiştir. 3528 Amr bin Şuray'tan Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Biriniz korkudan, uykudan korkarak uyanırsa şöyle desin. Allah'ın gazabından, azabından, kulların şerrinden, şeytanın vesvesesinden, bana yaklaşmasından, Allah'ın eksiksiz, tam kelimelerine sığınırım. Amin Ya Rabbi. Bu durumda ona hiçbir şey zarar veremez. Abdullah bin Amr akıl bali olan çocuğuna bu duayı belletir. Okuyamayacak küçük çocuklar için de bir kağıda yazıp ona öğretirdi. 3529 Ebu Raşid el Hayranî'den Abdullah bin Amr'a geldim ve Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir şeyi bana anlat dedim. Bunun üzerine bir yazı çıkardı. İşte ben bunu Ali sallallahu aleyhi ve yazdım dedi. Onda şunlar yazıyordu. Ebu Bekir'e sıttık. Ey Allah'ım da şunu bana sabah akşam okuyacağım bir dua eyledi. Aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e Ey Allah'ım Ey gök benim ve yerin yaratıcısı. Gizli ve açık her şeyi bilen senden başka ilah yok. Ancak sen varsın. Her şeyin rabbi sensin. Nefsinin şerinden, şeytanın şerinden, beni şirke düşürmesinden, günah işlemekten ve bir Müslümana kötülük etmekten sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. Amin Ya Rabbi. 3530 Abdullah bin Mesut'tan Allah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan daha kıskanç bir kimse yoktur. Bu yüzden gizli ve açık tüm kötülükleri haram kılmıştır. Övülmeye Allah'tan daha çok seven bir kimse yoktur. Bu yüzden Allah kendini ölmüştür. Aleyküm selamlar. 3531 Ebu Bekir es Ey Allah'ın Resulü bana namazda yapacağım bir dua öğret dedi. Aleyhissalatü Vesselam'da de ki ey Allah'ım ben nefsime çok zulmettim. Günahlar ancak sen bağışlarsın. Katından bir bağışlanma ile beni bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen bağışlayan acıyansın. Amin ya Rabbet. 3532 Muttalib bin Ebu Vedada Abbas sanki bir şey duymuş ki ben İsla hatü vesselamın yanına gelmişti. Ali sallallahu aleyhi ve sellem doğruldu ve "Ben kimim?" dedi. "Asap sen Allah'ın Resulusun Sana selam olsun." dediler. Bunun üzerine İsla hatü vesselam "Ben Abdul Muttalib'in oğlu Abdullah oğlu Muhammed'im." Allah yarattıklarını yaratmış ve beni yarattıklarının en hayırlısı kılmıştır. Sonra o yarattıklarını ikiye ayırmış, beni onlar için de yine en hayırlılarından kılmıştır. Sonra o insanları kabilelere ayırmış ve beni en hayırlı kabileden çıkarmıştır. Sonra o kabileleri de daha küçük birimlere ayırmış ve beni de nesep, soy, sop olarak onların en hayırlılarından kılmıştır buyurmuştur. 3533 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam yaprakları kurumuş bir ağacın yanından geçerken bastonuyla ağaca vurdu ve yapraklarını döktü. Şöyle buyurdu. Tüm eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur. Allah'ı tenzih eder onu överim. Ondan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Allah en büyük Sözlerini söylemek kulum günahlarını şu ağacın yapraklarını döktüğü gibi mutlaka döker. Yani kim eşheden la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resulü derse ağacın yapraklarını döktüğü gibi kulun günahlarını da Allah böylece döker görüyor kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. 3534'teki gelen ziyadelikse, bunu ki diyor, kim sabahleyin on, akşam da on kere söylerse, Allah bu kimse için sabaha kadar şeytandan korur, akşama kadar da onu şeytandan korur, on sevap yazar, on günahı silinir, on mümini köleye hürriyete kavuşturma sevabına nail olur, Allah dilimizi zikriyle ıslak kılanlardan kalbimizi huşu içinde kendisine ibadet kılanlardan eylesin. Evet. Temmizinin dua bölümüne devam ediyoruz. Aşağı yukarı 600-700 hadis kaldı. 3535 deyiz. Zilbin Hubeş'ten Safvan bin Asal el diye mesler üzerine mes yapmanın hükmünü sordum. Ben de bilgi edinmek için dedim. Bunun üzerine Safvan şüphesiz ki melekler ilim elde etmek için gayret gösterene, istediği şeyden memnunluk duyarak onu her şeyden korumak için kanatlarını gererler. Ben de soracağım ve kalbimi kırmalayan şey şudur dedim. Büyük ve küçük abdest boğduktan sonra mesler üzerine yapmak nasıl olacak? Allah hırsız aleyhissalatü vesselam yolculukta olduğumuz zaman veya bir yerde misafir olduğumuz zaman cümrüklük dışında küçük abdest, büyük abdest ve uykudan dolayı üç gün, üç gece meslerimizi çıkarmamamızı emretti. Evet kardeşlerim. Aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam, mest için, muhkim için bir gün bir gece, yolcu için üç gün, üç gece mest edebilirsiniz buyurmuştur. Bundan sonra ben Aleyhissalatü vesselamdan sevgi hakkında ne işittim dedim. Yolculukta Aleyhissalatü vesselamla beraberdik. Ansızın bir bedevi yüksek sesle Ya Muhammed diye bağırdı. Aleyhisselatü Vesselam da o sese doğru haydi gel diye cevap verdi. Biz o bedeviye yazıklar olsun. Sana sesini alçat. Çünkü sen peygamberin huzurundan yüksek sesle konuşmak yasaktır denenize rağmen vallahi sesimi alçatmam dedin. Sonra bedevi dedi ki bir kişi bir topluluğu seviyor ama henüz onlara katılmış değil. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde kişi sevdikleriyle beraberdir buyurdu ve bize bazı şeylerden anlattı sonunda şöyle buyurdu batı tarafında bir kapıdan bahsetti ki bu kapının genişliği bir binitli kimsenin kırk yıl veya yetmiş yıl yürümesi kadardır Allah bu kapıyı gökleri ve yeri yarattığı gün tövbe için açmıştır güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamete kadar da tövbe kapısı kapanacaktır. Amin ya Rabbi. Evet, Rabb'im tevbe edenlerden, tövbesi kabul olanlardan eylesin bizleri. 3536 yine aynı kardeşlerim. 3537 İbni Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve Allah kulunun tövbesini can boğaza gelmediği sürece kabul eder buyurmuştur düşünün Firavun ömrü boyunca Allah'a isyan etmiş ve kendisine ilahlık nispet etmiştir ölüm döşeğine geldiğinde aklı başına gelmiş ve şimdi iman ettim Musa'nın hanun Rabbine dediğinde Allah Azze ve Celle şimdi mi şimdi mi aklın başına geldi diyerek onun tövbesini ne yapmamıştır kabul etmemiştir. 3538 Ebu Hüreyre'de Ali sallallahu aleyhi ve sizden birisi terbi etmesi kaybettiği bir şeyi bulduğunda nasıl sevinirse Allah ondan daha fazla sevinir buyurmuştur. Kardeşlerim Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ee, bu hadisin Müslüm'ün kitabı tevbe'de okursanız, bayağı bir geniş bir ziyadelikten gelir. Allah Resulü'nün sünneti vesilem, günahkar olan bir kulum tövbe etmesini ve Rabbinin sevilmesini şöyle bir miselle anlatıyor. Sizin diyor bir deveniz olsa, yiyecek ve içeceğiniz onda olsa, Şöyle yolculuk yaparken yorgun düşseniz ve dinlenmek üzere bir yere yatsanız ve uyursanız. Uyandığınızda da devenizin yitik ve her şeyimizin onda gittiğini görseniz. Arasanız bulamasanız ve gelip de o mola verdiğiniz yere artık umudunuz kesilip ölmek üzere yatsanız, dinlenseniz Gözünüzü açtığınızda, devemizi yanı başında, yiyeceğinizi, suyunuzu onun yanında görseniz nasıl sevinirsiniz? İşte sizin birinizin tövbe edip Rabbine dönmesi, kaybettiği bir şeyi bulduğunda nasıl sevinirse Allah'ımdan daha fazla sevinir buyurmuştur. Rabbin kendisine yönelen bir kalp nasip etsin günahlarımızı bağışlasın. 3539 Ebu Eyyub'den Ebu Eyyub'e ölüm yaklaştığında şöyle dedi. Bir şeyi sizden gizlemiştim. O da şuydu. Aleyhissalatü Vesselam siz günah işlemi bekliyip evet. topluluk Herhalde. olsaydınız Aleykümselam Fikirat var mı? Ne? Yok. Var mı? Yok. Hadis kitapları var. Nerede bulabiliriz? Vallahi, ben de hadis kitapları var. Onun dışında her şey millette var. Allah öyle bir topluluk yaratırdı ki onlar günah işler, tövbe ederler. Allah da onların tövbelerini kabul ederdi. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Eğer siz günah işlemeyecek bir topluluk olsaydınız, Allah sizi götürür. Başka topluluklar getirir. Onlar günah işler. Tövbe ederler. Allah da onların tövbelerini kabul eder. diyor. Burada illa tövbe, illa günah işleyin değil. İşlemişseniz Rabbinizi dönün. Rabbinizden mağfiret isteyin. Kibirlenmeyin, gururlanmayın, sırt dönmeyin. Çünkü hesabını ancak Allah'a vereceksin diyor. 3540 Enes bin Ali sallallahu aleyhi ve Selam şöyle diyordu: Allah ey Adam oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit ettiğin surece senin hatalarını bağışlarım ve hiç haldırış etmem. Ey Adam oğlu, senin günahların göğün bulutlarına ulaşsa bile, sen de benden bağışlanma dilesen seni bağışlarım. Ve hiçbir şey aldırış etmem. Ey oğlu, Sen bana dünya dolusu kadar hatalarla gelip bana hiçbir şey ortak koşmamış olsan, şüphesiz seni dünya dolusu bağışlanma ile karşılarım buyurmuştur. Allah'ım bizleri bağışla malfret eyle. 3541 Ebu Hureyde'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Yüz rahmet yarattı ve yarattıkları arasına bir merhamet koydu ki, bu yüzden insanlar ve hayvanlar birbirine merhamet ederler. 99 rahmet ise Allah'ın katındandır. Evet, biz daha aramızdaki merhametler hep o bir cüzünün tecellisi. Yüzü kıyamette tamamlanacak kardeşlerim. Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir. 3542 Ebu Hureyre'de a.s. Mümin Allah katında olan azabı bilmiş olsa hiç kimse cennete göz dikmez. Kafir ve Allah katında olan rahmeti bilmiş olsa hiç kimse cennetten ümidini kesmez de buyurmuştur. Tamam inşallah bir daha tam şeyini yazarsan ben silmişim orası. Bir boşaltma yapmak gerekir. <gülüyor> ne ilahe illallah. Dur bakalım. Şunu bir silelim. Onun yerine şunu dolduralım. Evet. Şimdi oldu. Tamam. Ee, adını biliyor musun? Ben de merak ediyorum bunu. Adını biliyorsan bir yazsana. Hayrola hmm. tamam. tamam. Evet kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki Allah katında olan azabı bilmiş olsak Allah katında rahmeti bilmiş olsak Rabbimize halisane ibadet ederiz. Rabbim bütün hayırları bizlere nasip etsin. Her türlü şerden, şerehminden bizler uzak kılsın. 3543 Ebu Hureyre'de Aleyhissalatü Vesselam Allah tüm yarattıklarını yarattığı zaman kendi kendine rahmetin kadabını geçmiştir buyurmuştur. 3544 Enes'ten ve Vesselam mescide girdi ve bir adam namaz kılmış dua ediyor ve duasında şöyle diyordu Ey Allah'ım senden başka ilah yok ancak sen varsın sen bol bol verensin. ey göklerin ve yerin yoktan var edicisi ey celal ve ikram sahibi bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz dedi sonra da o kimse Allah'a ismi azam duasıyla dua etti. Bununla dua edildiğinde Allah kabul eder ve bu dualarla istenildiğinde Allah verir diye cevap vermiştir. Üç gün dört kırk beş Allah Resulü ve Vesselam yanında ismin anıldığı halde bana salavat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürünsün. Ramazan ayına girdiği halde günahlarını bağışlatmayan, Ramazandan çıkan kimsenin burnu yerde sürünsün. Yanında ana ve babası ihtiyarlamalarına rağmen onları razı etmediğinden dolayı cennete giremeyen kimsenin burnu yerde sürünsün. Allah'ın razı olacağın amelleri işlemeyi bizlere nasip eyle. Aleyküm selam rahmetullah, ve rahmetullahi berekatuhu. Hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. 3546 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhissalatü Vesselam Cimri o kimsedir ki yanında ismim anılır fakat bana salavat getirmez buyurmuştur. Evet. Amin. Ecmai kardeşlerim aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam onun üzerine olsun bu sözü çok söylüyorum evet, Allah razı olsun, olsun. sallallahu geldiği nasıl belli oluyor değil mi? Allah razı olsun evet yok kardeş. Allahümme salli ala Muhammed seyyidina kelimesi hadislerde yok Sadece e, katılmışım. Evet. Rabbim sağır annemizi cennete koysun. Bizi de ona komşu etsin. 3547 Abdullah bin Ebu Efa'dan şöyle dua ederdi. Allah'ım kalbimi kar dolu soğuk su ile yıka. Allah'ın beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan temizle. Amin. Amin ya Rabbi. Evet. Böyle. 3548 i̇bn sallallahu aleyhi ve Vesselam kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmıştır. Allah'tan afiyet istenilmesinden daha sevimli bir şey istenilmemiştir. Dua İnen belaya ve inmeyen belaya karşı faydalıdır. Ey Allah'ın kulları duaya sarılın. Allah'ım bizlere afiyet ver. Allah'ım kalbimizi karla, soğuk suyla yıka, temizle. Hatalarımızı doğu ile batı gibi ayır ya Rabbi. Beyaz elbiseden kirin temizlendiği gibi sen de bizim kalbimizden hataları, günahları temizle amin ya Rabbi bugün cuma cuma'nın da öyle bir saati var ki kim bilir belki de bu saatler o saatlerdir tirmizi baya bir almamıştım ben de dedim bugün cuma sabahtan alayım cumaya kadar devam edeyim Rabbim bakarsın o saati bize de naim eyler hep de baktım dua babları kim bilir, Resulünün duasına Rabbim bizleri de 3540 3549 Bilal'de Aleyhisselatü Vesselam gece namazını ihmal etmeyin. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin adetidir. Gece namazı Allah'a yakınlık olup günahlardan sakındırır. Kötülüklere kefaret olup vücuttan hastalığı Kovar ediyor. Evet. Rabbim hepimize gece ibadetine devam etmeyi nasip etsin kardeşlerim. O hep salihlerin adeti. Rabbime yaklaşma, günahlara kefaret, günahlardan sakınma. Rabbim bizi onlardan kılsın. 3550 Ebu Hüreyne'den aleyhissalatü vesselam Ümmetinin ömrü 60 veya 70 sene arasındadır. Onlardan 70'i aşacak olanlar çok azdır görülmüştür. Evet. 3551 İbn Abbas'tan Allah Resulü sallallahu şöyle dua ederdi. Rabbim bana yardım et. Alehim gelecek şeylerde yardım etme. Amin Ya Bana yardım et. Aleyhime yardımcı olma. Bana zafer ver. Bana karşı olanlara zafer verme. Olayları benim iyiliğime gerçekleştir. Amin Ya Bana zarar olacak şekilde gerçekleştirme. Amin Ya Beni hidayete erdir. Ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana saldırana karşı yardımını benden esirgeme. Ey Rabbim, bizi sana karşı çok şükreden, seni çok zikreden, senin azabından çok korkan, sana çok itaat eden, sadece senin için eğilen, sadece sana yönelip yakalan bir kişi kıl. Amin Ya Rabbi. Ey Rabbimiz tevbemizi kabul eyle, günah ve hatalarımızı temizle, dualarımızı kabul eyle. Delilimi sabit, dilimi doğru kıl, kalbimize hidayet eyle. Göğsümüzden kim rahaseti çıkar? Amin Ya Rabbi. amin. 3552 Ayşe annemizde, ve Vesselam Efendimiz, Her kim kendisine rümmedene beddua ederse mutlaka yardım görür buyurmuştur. Sari annemize. Aleyküm 3553 Ebu Eyyub el Ali da aleyhissalatu vesselam Her Kim 10 kere eşhedellâ ilahe illen ullâhu vahadahu lâ şerîne ve eşhede ellen Muhammeden abduhu ve resûlü derse İsmail züriyetinden 4 kereyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır buyurmuştur. 3554 Safiye annemizde aleyhissalatü vesselam yanıma girdi ben Allah'a zikrediyordum bana şöyle dedi ben sana bu tesbihten daha fazla bir sevap kazandıracak dua öğreteyim mi? ben evet dedim Allah'ın yarattıkları sayısınca tesbih ederim de buyurmuştur 3555 yine aynı bir ziyadelik sadece şu var yarattıklarının sayısınca şüphan allah yarattıklarının sayısınca şüphan allah yarattıklarının sayısınca şüphan allah kendi razı olacağı kadar şüphan allah kendi razı olacağı kadar şüphan allah arşın ağırlığı kadar şüphan allah arşın ağırlığı kadar şüphan allah Arşın ağırlığı kadar, vallahi sözlerinin, sözlerinin mürekkebi kadar, Bana Allah sözlerinin mürekkebi kadar, vallahi sözlerinin mürekkebi kadar, vallahi da sana yeter diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. 3556 Selman-ı Farisi'den Aleyhissalatu vesselam Allah çok haya sahibi ve ikram edicidir ki şu anla ellerine kaldırıp ya yarap ya Rab, dediğinde Allah onları boş çevirmekten hayal eder. 3557 Ebu Hureyre'de. adamın biri iki parmağıyla işaret ederek dua ediyordu. Alisinat ve ona tek parmağınla, tek parmağından diye ikaz etti. Yani dua ederken sağ elinin işaret parmağı hareket eder adam iki parmağını da sağ ve solun şehadetini hareket ettiriyor tek parmağını alıyor 3558 Muaz bin Rifa'dan, Ebu Bekir'e sıttık minber üzerinde ayağa kalktı ağladı ve şöyle dedi Ani Selatü Vesselam, bir yıl önce bu minber üzerinde ayağa kalktı ağladı ve şöyle dedi Allah'tan affedilmeyi, afiyet içerisinde olmayı isteyin. Çünkü hiç kimseye sağlam imanından sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Allah'ım güzel bir iman, sıfat, afiyet ver bizlere. Amin Ya 3559 Ebu Bekir'den Allah ve selam. Aslında siteye girdiğinizde önünüze bir şey açılıyor. Herhalde okumuyorsunuz kardeşler. Ben size kolaylık olsun diye hemen indirip siteye attım. Oraya da koydum. Bakın bu adresten direkt tıklayınca iner. Bizim bu odamıza girdiğiniz anda önünüze bir mesaj açılıyor. Gördünüz mü? Herhalde okumuyorsunuz. Ben okunsun diye yazmıştım ama kolaylık olsun diye adresi koymuştum. Buradan ve şuradan indirebilirsiniz. Tamam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan bağışlanma isteyen kimse o tevbe ettiği günahı günde yetmiş kere işlemiş olsa bile o günaha bir daha varmayacağı için ısrar etmiş sayılmaz buyurmuştur. Amin. Ecmai. 3560 Ebu Umame'de Ömer bin Attab yeni bir elbise giymiş ve şöyle demişti. Allah'a hamd olsun ki avret yerimi kapatacak ve işlerimi güzelce devam ettirebilecek bir elbiseyi bana giydirdi. Dua edip eski elbisesini sabah olarak verdi ve sonra şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Kim yeni bir elbise giyer de. Allah'ım sana hamdu sanalar olsun. Avret yerlerimi kapatacak ve işlerimi güzelce devam ettirebilecek bir elbiseyi bana giydirdin. Böyle diyerek dua eder ve eski elbisesini tasadduk ederse o kişi diri ve ölü olarak mutlaka Allah'ın koruması altında himayesinde olmuş olur. Rabbim evet, unutmayanlardan illesi. 3561 Ömer bin Atta'dan, Ali sallallahu aleyhi Necit tarafına bir müfreze gönderdi de, onlar tek çok kanemez elde ederek dönüp geldiler. Bunun üzerine o müfreze'de olmayan bir kimse. Bu mühruzeden daha çabuk dönen ve daha çok ganimetle gelen bir mühruze görmedik. Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin. Ganimet bakımından daha hızlı bir topluluğu size göstereyim mi? Bir topluluk ki sabah namazında hazır bulunup sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederler. İşte bunlar dönüşü çabuk kazancı bol bol olan cemaattir. namazdan sonra hemen yatağa girip kafaya yorganı çekenlere değil. 3562 Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam ümreye gitmek için izin istenmişti de bunun üzerine ey kardeşim dualarına bize de ortak et bizi unutma demişti. Evet. Bu da bir mü'min bir mü'minden dua isteyeceğinin Delillerindendir kardeşlerim. Dualarınıza bizleri de ortak Rabbim bizleri mahfet etsin. Bir an olsun nefsinize bizleri bırakınız. Kişlerinizi yorun arkadaşlar. 3563 Ali'de Sözleşmeye bağlı bir köle Sözleşme bedelini ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et dedi. Ali'de Dikkat et. Aleyhisselatü Vesselam'ın bana öğretmiş olduğu bazı duaları sana öğreteyim. Seberdayı kadar bile borcun olsa Allah onu sana kolayca ödettirir. Şöyle dua et. Allah'ım haramlarından uzaklaştır. Helal olana kanaat ettir. Lütfumdan beni kimseye muhtaç etme. Amin ya Rabbi. Amin. 3564 Ali'de Rahatsızlandığım ve şöyle dua etmekteyken Aleyhisselatü Vesselam bana uğradı. Allah'ım ecelim geldiyse canım alarak bana rahatlık ver. Eğer ecelim bana uzaksa beni bu hastalıktan kurtar. Eğer bu benim için bir imtihan ise bana sabır ver. Bunun üzerine Ali Aleyhisselatü Vesselam sen nasıl dedin dedi. Ben de söylediğimi tekrarladım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ayağıyla bana beni dürttü. Vallahım buna afiyet ver. Şifa ver dedi. Ali dedi ki, "Ali sallallahu aleyhi ve bana bu duayı yaptıktan sonra ben bir daha rahatsızlık görmedim, hasta olmadım." Dönmüştür. Allah'ım bizlere de öyle bir afiyet, öyle bir şifa ver ki Ömrümüz boyunca rahatsızlık duyma. Amin Ya Rabbi. selam ve Hoş geldiniz. 3566 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhissalatü Vesselam Vitr namazında şöyle dua ederdi. Allah'ım gazabından rızana cezalandırmandan bağışına sığınırım. Senden sana sığınırım. Seni övebilecek kelimeleri bulamam. Sen kendini övdüğün gibisin. Amin Ya Rabbi. 3567 Musab bin Saat'tan Allah Resulü ve Vesselam farz namazlarında namazda selamdan önce şu duayı öğretirdi. Allah'ım korkaklıktan cimrilikten ihtiyarlığın günaklığından Dünyanın belalarından, kabir azabından sana sayılırım. Amin, Amin ya Rabbi. 3568 Saab bin Abu Wakastan saat ve Ali Silahü'llü bir yadı kadının yanına girdiler. Bu kadın önünde tespih çekmek için kullandığı hurma çekirdekleri veya çakılı taşları vardı. Allah Resulü Ali Silahü'llü sana Bundan daha güzelini haber vereyim mi? Gökteki yaratıkları sayısınca Sübhanallah. yüzünün yaratıkları sayısınca Sübhanallah. El ikisi arasında yaratıkları sayısınca Sübhanallah. Yaratacağı şeyler sayısınca Sübhanallah. Bütün bunlar sayısı kadar Allahu Ekber. Bütün bunlar sayısı kadar Elhamdülillah. Ve yine bütün bunlar sayısı kadar La havle ve la kuvvete illa billah dersin diyordu. Bu zayıftır. Amel edilmez arkadaşlar. 3569 Rübeyr bin Avvam'dan ve Vesselam Her sabah Allah'ın kulları için bir görevli çıkıp şöyle der. Allah her şeyin ve varlık aleminin sahibidir. Eşsizlik ve tek olmak da ona mahsustur. Siz de bu Allah'ı tesbih ediniz. Allahu akbar. 3570 i̇bn Abbas'tan. Ali Aleyhissalatü Vesselam'ın yanındayken ansızın Ali bin Ebu Talip geldi. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Bu Kur'an benim görüşümden kaybolup gidiyor. Ve buna engel de olamıyorum. Bir şeyi ezberlemek için ne yapmalıyım? Bana bir şey öğret dedi. Ali Aleyhissalatü Vesselam'a Ey Ebu'l Hasan sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Allah bu kelimelerle seni faydalandırsın. ki o şeyler de başkasını faydalandırsın ve öğrendiğin şeyi de kalbine yerleştirsin. Ali, evet ey Allah'ın öğret bana dedi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cuma gecesi gecenin son üçte birinde kalkmaya gücün yeterse, bu saatte meleklerin hazır bulundukları bir saattir. Bu saatte dua kabul edilir. Kardeşim Yakup Peygamber de çocuklarına ileride sizin için Rabbime dua edeceğim. Yusuf 98. ayette dediği gibi bu cuma gecesine gelince demektir. Eğer buna gücün yetmezse gecenin yarısında kalk. Şayet buna da gücün yetmezse gecenin başlangıcında kalkıp dört dekat namaz kıl. Birinci rekatta Fatiha ile birlikte Yasin oku. İkinci rekatta Hamin, Duhan oku. Üçüncü de Fatiha ile Elif, Lamin, Secdeyi oku. Dördüncüde de Fatiha ile birlikte Tabareke'yi oku. Teşeyyütü bitirdiğin vakit Allah'a hamd Allah'a en güzel şekilde senada bulun. Bana da salatu selam güzel bir şekilde getir. Sonra tüm peygamberlere salavat getir. Sonra tüm mümin erkek ve kadınlara bağışlanma talebinde bulun. Ve senden önce gelip geçen tüm imanlı kardeşlerin için bağışlanma isteğinde bulun. hoş geldiniz. Bundan sonra da şöyle söyle. Allah'ım hayatta bıraktığım sürece beni kötülüklere bulaştırma. Bana acı. Beni ilgilendirmeyen şeylere özenmekten beni esirge razı olduğun şeylere eğilmeyi bana nasip et. Allah'ım, ey gökleri ve yeri, eşsiz, benzersiz yaratan, ey celal ve ikram sahibi, ey Allah'ım, erişilmez güç sahibi sensin. Ey Rahman olan Allah'ım, ey Allah'ım, senin celalın için isterim. Yüzünün nuru için öğrettiğin şekilde Kur'an'ı bana ezberletmeni isterim. Seni benden razı edecek şekilde o kitabı okumayı bana nasip et. Göklerin ve yerin eşsiz ve benzersiz olan yaratıcısı Allah'ım. Celal ve ikram sahibi Allah'ım. Senin gücüne hiçbir güç erişemez. Ey Allah'ım! Ey Rahman olan! Sensin celalinle yüzünün nuruyla ve senin kitabınla gözünü aydınlatmanı isterim. Dilimi ...onu söylemeni... ...dilimi onunla söyletmeni... kalbindeki sıkıntıyı... ...onunla gidermeni... ...gönlümü onunla açmanı... ...bedenimi... ...kalbimdeki sıkıntıyı... ...onunla gidermeni... ...gönlümü onunla açmanı... ...bedenimi onunla tamir etmeni isterim. Amin Ya Bir tekim hak orunda, ...bana senden başkası yardım etmez... Ve hakkı sadece sen verirsin. Senden başka güç kuvvet yok. Ancak sen varsın, sen büyüksün, olursun. Amin Ya Rabbi. Ey Ebu Hasan, bunu 3, 5 veya 7 tek olan gecelerde yap. Allah'ın izniyle dua mutlaka kabul edecek. Beni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki bu dua mümimden hiçbir zaman şaşmamıştır evet 3571 Abdullah'dan Allah ve Vesselam Allah'tan lütfundan isteyin çünkü Allah kendisinden istenilmesini sever, ibadetlerin en değerlisi sıkıntının giderilmesini beklemektir buyurmuştur evet 3572 Zeyd bin Erkam'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, hastalıktan sana sığınırım buyurmuştur. Amin Ya Rabbi. 3573 Cübeyl bin Nufeyr'den bu bin Sabit Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle aktarmıştır. Yeryüzünde herhangi bir Müslüman günah işlemek üzere veya akraba ile ilişki kesmek üzere olmaksın. Her ne türlü dua ederse Allah o duasında istediği şeyi kendisine verir veya giderilmesini istediği şeyi ondan giderir. Bunun üzerine orada bulunanlardan birisi öyleyse duayı çoğaltırız dedi. Yani Salatü Vesselam'da Allah'ın ikramı daha da çoktur. Duayı çoğaltın vermiştir.